<gülüyor> Peygamberleri onlara ben size atalarınızın üzerinde bulunduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı onlar Doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. Artık bak yalanlayanların akıbeti nasıl oldu. Bir zamanda İbrahim babasına ve kavmine demişti ki Şüphesiz ki ben sizin tapmakta olduğunuz şeylerden uzağım Ancak beni yaratan müstesna Çünkü şüphesiz o beni hidayete ettirecektir ve İbrahim bunu, bu sözü zuriyeti içinde baki kalacak bir kelime yaptı ki, onlar onun dinine dönsünler. Daha doğrusu bunları da atalarını da kendilerine o hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar yaşatarak dünya nimetlerinden faydalandırdı. وَلَنَّا <gülüyor> Fakat kendilerine o hak gelince bu bir sihirdir ve doğrusu biz onu inkar edicileriz dediler. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinde bulunan büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Ehum rahmete rabbik. Nahnu qasamna bainahum 'aysatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fa huwa ba'dind darajati yattakhidh ba'du ba'dan sukhriyya wa rahmatu rabbika onlar mı paylaştırıyorlar Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir kısmı bir kısmını memur edinerek yanında çalıştırsın diye kimilerini kimilerinin üstünde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti ise onların amir veya memur olarak biriktirmekte oldukları şeylerden hayırlıdır. <gülüyor> لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ بُيُوتِهِمْ سُقُفَا سُقُفَا مِنْ Halbuki insanlar küfürde birleşen tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkaracakları merdivenleri gümüşten yapardık. Hem evleri için gümüşten kapılar ve üzerlerinde yaslanacakları koltuklar yapardık. Ve zuhrufâ in kullu ve onlara nice zuhruf, altın ziynetler verirdik. Halbuki doğrusu bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona arkadaş olur. Ve Halbuki şüphesiz onlar, o şeytanlar bunları mutlaka doğru yoldan çıkarırlar da o kafirler gerçekten kendilerinin hidayete erdirilmiş kimseler olduklarını sanırlar. Hatta idâ câ'enâ kâle yâleyte beyni ve beyneke bu'udel meşrikayın fe bi'se'l qarin ve leyyen Nihayet o kimse şeytanıyla beraber bize geldiğinde şeytanına keşke benimle senin aramda doğru ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Demek sen ne kötü arkadaşmışsın der. Halbuki böyle demeniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Doğrusu siz azapta ortak olan kimselersiniz. Muhammed o halde iman hakikatlerini duymak istemeyen o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut görmek istemeyen o körleri ve apaçık bir dalalet içinde bulunanları sen mi hidayet erdireceksin? Şimdi onlara azap etmeden, seni alıp götürsek, vefat ettirsek bile hiç şüphesiz biz onlardan intikam alıcılarız. Eu Muktedirun. yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana hayatında gösteririz çünkü şüphesiz biz onların üzerine muktedir olanlarız. ileyk siratin mustakim Artık sana vahyedilene tutun. Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin. Şüphesiz ki o Kur'an senin içinde, kavmin içinde elbette bir şerefdir. Artık ileride ondan sual olunacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize onların ümmetlerine de sor. Rahmandan başka ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız? Walaqad Celalim hakkı için Musa'yı da mucizelerimizle firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik de Gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi Fakat onlara mucizelerimizi getirdiğinde o vakit onlar bunlara gülü verdiler. onlara göstermekte olduğumuz her mucize mutlaka diğerinden daha büyüktü. Umulur ki onlar küfürlerinden dönerler diye kendilerini hayatlarına çekilmez kılan çeşitli azaplar ile yakaladık. ya <gülüyor> muhtedun Bunun üzerine dediler ki ey sihirbaz duanı kabul edeceğine dair sende olan ahdi hürmetine Rabbine bizim için dua et. Muhakkak ki biz o vakit gerçekten doğru yola giren kimseler oluruz. <gülüyor> Fakat kendilerinden azabı kaldırınca onlar sözlerinden hemen döndüler. وَنَادَى فِرْعَونُ فِي <gülüyor> Firavun ise kavmi içinde seslenip dedi ki Ey kavmim Mısır mülkü hükümdarlığı ve altından akıp giden bu nehir benim değil mi? hala görmüyor musunuz? Yoksa ben kendisi değersiz ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan bu adamdan daha hayırlı değil mi? min O halde doğru söylüyorsa üzerine altın bilezikler atılmalı veya beraberinde peş peşe dizilen kimseler halinde melekler gelmeli değil miydi? Firavun böylece kavmini hafife aldı, küçümsedi. Buna rağmen ona itaat ettiler. Gerçekten onlar fasıklar topluluğu iddiler. Artık ne zaman ki bizi gazaplandırdılar onlardan intikam alıverdik. Bu yüzden onları hep birlikte suda boğduk. Böylece onları sonrakiler için ders alınacak bir geçmiş ve bir misal kıldık.